Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin lisanından Bir hakikat duyunca Onu şöyle elimizi öbür elimize tutarken Elimizin var olduğunu ne kadar hissediyorsak Ondan daha fazla hak olduğuna Gerçek olduğuna iman etmedikçe mümin olmayız biz Çünkü bu elim çok soğuksa Öbür elimi tuttuğumu hissetmeyebilirim aslında. Elimi mi tutuyorum, eldivenimi mi tutuyorum, soğukta anlamıyor insan. Yani elim elime tuttu, bu yüzde yüz olmayabiliyor. Resulullah'ın sözü, aleyhissalatu vesselam, Kur'an'ın sözü, elimi elime tuttuğumdan daha güçlüdür. Böyle iman eden mümindir. Ebubekir Bekir buydu işte. Ebubekir Bekir buydu. Ama Ama diye başlayanlar da Ebu Cehil olarak gittiler Miraç'tan geldi Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Aksa'yı gördüğünü Sidretül Münteha'ya erdiğini anlattı Müşrikler ne dediler Ee, biraz da makul şeyler söylesene canım Dediler Ebu Bekir ne dedi Doğrudur Doğrudur Doğrudur dedi e, Mescid-i Aksa Mekke'ye kaç kilometreydi? Bu mantık Ebu Bekir'e soruldu. Kaç bin kilometre mesafeyi anlatıyor? Kaç aylık yolculuğu anlatıyor? Nasıl inanıyorsun dediğinde ne cevap verdi? O bana çok daha ötelerin ötesi olan cenneti cehennemi anlatıyor. Ona bile inanıyorum dedi. Mescid-i Aksa neresi ki? Kaç aylık yol? İman budur. Ama, ama Dediler ki, diye başladın mı, iman da şöyle sökülmeye başlanır. Allah muhafaza buyursun.